Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan. Hazırlayanlar Hasan Cengelirli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ben stüdyoda Hasan Cenk çok özlemiş <gülüyor> olan Yağmur Yıldırım. Bildiğiniz üzere birkaç aydır Cenk, <gülüyor> Frankofon memleketlerdeydi. Uzun süreden sonra ilk defa birlikte stüdyodayız. <gülüyor> Ay hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sizi gördük, daha iyi olduk. Ay efendim ne demek? Ee, soğuk bir İstanbul gününden hepinize merhaba. Ee, programdan bir gün önce yaptığımız bu... Kayıtta akşam perşembe gününe, perşembe günde beklenen kar yağışına kendini sanki hazırlarcasına soğumuş durumda. Gerçi biz <gülüyor> yılbaşı sonrasında epeyce kardan nasiplenmiş insanlar olarak... Tabii, doğru, ee, şahitlik efendim. Ee, kent bazen durmak zorunda kalıyor. Ee, Stockholm'de de benzer bir şey yaşamıştım ben. Ee, gözlerime inanamamıştım. Geçen sene kış zamanlarında, daha doğrusu geçen sene miydi, bu sene miydi, neyse... Ee, Tam hatırlamıyorum. Tabii ki bu sene, bu sene ay cayipti. Millet kayaklarla sokakta dolanıyordu. O kadar fazla kar yağmıştı ki. Tabii Stokholm'dan farklıdır, zira İstanbul'da ya da Türkiye'nin çoğu şehrinde. Triatlon yapmak durumunda kalmak en ufak bir kar yağışında dahi beni üzüyor. O yüzden şunu da görmek güzel oldu. İnsanlar semtlerine, mahallelerine tabir caizse tıkılmış durumdaydı. Ve herkesin sanıyorum ki o dünya ve ülke gündeminde ihtiyacı olan es çok Boşluk. güzel gelmişti. <gülüyor> Doğru. Ve herkes birbirine gülüyor, kahkahalarla birbirine selam veriyor. Hani birden başka bir gezegende bir sürgünde bir yaşıyormuşuz gibi gelmişti bana birkaç günlüğüne. Güzel sürgünde bir ütopya. <gülüyor> evet biraz öyleydi ama ben çok mutluydum. Bakalım nasıl olacak bu hafta? Ee, bakalım. Ee, acaba bu program yayınlanırken kar yağmaya başlamış olacak mı diye de merak ediyoruz. Ee, ufak tefek ben böyle bir şeylerden bahsederek istersen giriş yapayım. Ee, farklı farklı şeylerden Sen de, senin de yorumlarını <gülüyor> bekliyorum. Ee, Türkiye tabii ki sadece e, bir restoran sahibinin farklı e, mimiklerle etleri marine etmesi ...ile gündeme oturmuyor. <gülüyor> geçenlerde, geçenlerde... ...bir proje... ...mimarlık ortamlarında... ...tartışıldı. Super Space... ...ofisinin... ...Sinan Günay ve Nurhayat Öz'ün... ...Super Space ofisinin... ...yapmış olduğu Valens Sükemer'in üstünde... ...yerleştirdikleri böyle bir... ...konut projesi vardı. Yabancı mimarlık... ...web sitelerinde, portallarda paylaşıldı oldukça. Ee, görüntüsü enteresan ee, ama tabii ki yani tarihsel bağlamı, e, Valens Sükemen'in yapısal durumu vesaire gibi gerçekliklerle beraber düşünüldüğünde de e, oldukça e, eleştiri e, doğurdu aslında. E, aslında bu, bu, bunun gibi şeyler de ilginç oluyor aslında bakarsan. Yani çok hakim olduğunu bildiğin bir yerdeki bir mimari... ...şeye ya da bir kentsel alanına yapılan müdahalenin kendi bağlamına hakim olduğunda nasıl farklı duygular yaşatabildiğini gösteriyor. İnsana da şey diye düşündürtüyor yani hmm, şu anda muhafazakar mı bakıyorum <gülüyor> yoksa başka çekinceler dolayısıyla böyle şeyler öneriyor olmak... hani. ...öneremiyor olmak ya da... ...daha doğrusu bu önerileri yeterince böyle... ...coşkulu bir kucaklayıcılıkla bakamıyor olmak... ...acaba makul bir şey mi... ...makul bir şüphe mi diye... ...ama siz de inceleyin... ...projeyi... ...Super Space'in de eline sağlık... ...diyelim... Çoğu zaman böyle tartışmalar oluşturacak şeyler pek göremiyoruz. İyi yani. Bir tartışma düzlemi olarak bakmak daha önce de burada hı hı. çok tartışılan ya da tartışmalarımızın iletilmediği konularla ilgili de aynı şey söylemiştik. Bir düzlem olarak bakmak diye. Biz bunu mimar olmayan sevgili arkadaşlarımla çok kısa bir süre önce günümü ha, getirip konuştuk. Hani onların İstanbullular olarak fikirlerini merak ediyordum. Güzel görünüyor ama bir şekil olarak güzel görünüyor. Ve hani bir konut bloğu olması da... ...bütün bu yapının valensu kemeri üzerinde ilginç gibi ben yorumlar aldım. Bir yandan o söylediğini de düşündüm. İstanbul'da olmayan insanlar örneğin o sitelerin yorumlarına bakmak hali ilginç olabiliyor. Çoğu aa çok güzel gibi hani tıpkı Hı -hı. Guggenheim Helsinki Müzesi'nin 1712 başvurusuna yapılan Hı -hı. yorumlar gibi... ...daha konunun dışındakiler aa harika Moran'ın bir liman alanı olduğu, kendi hafızasının olduğu... ...burada halkın bunu istemediği gibi kimi bilgilerin ayırdığında olan kimi Hı -hı. insanlar da bunu bu şekilde eleştirmişti... Şöyle çok güzel görünen şekil olarak bir yapı olmakla birlikte... ...hani bu, bu bir geç şaksı üzerinde olan bir yapı. Tarihi olmasına belleğini filan da geçiyorum. Hani bunun üzerinde bir barınma bloğundan ziyade başka bir kullanıma açık... ...kamusal bir sirkülasyon aksı hatta yaratılsaydı daha mı ilginç senaryolar olurdu gibi de... ...düşündüm bu projenin üzerine. Yani bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum birkaç gün önce hatta. Bana da şöyle sorular... Çağrıştırdı ee, Şimdi baya konut projesi olarak çözülmüş olduğu için Yani burada çözülmek kelimesini de e, Gerçek anlamıyla kullanıyorum Yani incelenip sık dokunmuş ve gerçekten sanki yapılacakmış derecesinde e, Ya Belki bu da eleştirel bir dil olabilir tabii ki de Yani onun bu, yani projenin bu kadar gerçek e, Kendini bu kadar gerçek sanıyor olması e, Ve gerçek ifade ediyor olması onun eleştirel pozisyonunu da muğlaklaştırıyor yani gerçekten bu bir eleştirel proje mi evet. yoksa kentsel mekandaki her alanın bir şekilde bir yapı projesine dönüştürülebileceğini gösteren bir kanıt mı bu ikisi arasında baya bir fark var en azından ben söylerken öyle düşünüyorum. Evet o söylediğin ilginç araya da ufacık bir parantez sözünü kesmeyeyim de şu dönemde özellikle de başka yapıların ya da başka konut bloklarına parazit olarak tabiri caizse yapışmış olan yeni yaşam üniteleri tartışılırken öyle de bakılabilir ama hı hı. öyle bir gayesi var mı? Ben şahsen emin değilim. Hı hı. Neticede bir ahşap cephe kaplama firmasının açmış olduğu bir fikir proje yarışması. Ki yorumlarda onu gördüğümü hatırlıyorum. Şş, aman kimseyi uyandırmayın. Neyse ki bu bir ahşap cephe kaplama firmasının açmış olduğu <gülüyor> bir yarışmadan ibaret diye. Hemen bunun üzerine şeye atlayalım. Onunla dair yorumlarını merak ediyorum. Yani e, Bir ne kadar eski olduğu tabii ki. Yani İkisinin arasında tarihsel olarak bir denklik yok ama. E, Hamburg Filarmonisi açıldı. Evet. <gülüyor> evet açılışında orada bulunmak çok isterdim. Binayı hmm. görmek için sabırsızlanıyorum dinlerim mi o programlarımızı bilmiyorum da. Sene değerlendirme programlarında Volkan'la konuşuyorduk. Hangi yapı aklımda kaldı diye. El hmm. Filharmoni açılacak ve o yapıyı <gülüyor> çok merak ediyorum demiştim. Evet açıldı. E, coşkuyla açıldı. E, bütçesinin olduk, oldukça üstünde yapılan bir harcamayla açıldı. Çem'in hemen arkasından biraz önceki projenin bunu söylediğim sebebi de... ...o da e, var olan bir liman endüstriyel yapısının üzerine bilen Aslında üzerine bilmiyordu da yani bütün aslında içine oturuyor tamamıyla ama görüntüde baktığınız zaman eski endüstriyel yapının üzerinde yeni bir eklenti ve oldukça da e, coşkulu bir ifadesi var. Her anlamda yani denizden yaklaşımından karadan bakışına kadar e, cephesindeki durumlardan açılışındaki e, cephe e, mappingine kadar. Ve hatta açılışından <gülüyor> uzun birkaç ay önceki süreye kadar da tüm bir sezonluk programının biletlerinin hı hı. satışının tükenmiş olması. da büyük bir coşku evet. galiba. Ee, ayrıca şeyle ilgili de detaylar var tabii. Herzog de Moiron e, İsviçreli ofisin e, tasarladığı yapıda e, konser salonunun kendisi de e, kend, konser salonunun kendi tasarım süreci de parametrik bir. ...sürecin sonucunda... ...bütün oturma sıraları... ...yani akustik e, kabiliyetleriyle... E, ...oturma gereklilikleri... ...ve orkestranın konumlanması arasında... ...bir e, algoritmanın... işlevleri işle, ...işlemesiyle... E, ...bilgisayar sistemi tarafından... ...tasarlanmış olan bir e, iç mekan... E, ...öyle de bakınca... ...salona gayet ilginç aslında... E, ...tabii daha detaylı şeylerin... ...duyacağız herhalde yorumları... <gülüyor> Yakın zamanda. inşallah sen de gider. İzler oradan bizim bir şeyler söylersin. Belki oradan bildiririz Cenk. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da evrene mesaj olsun. Evet. Ee, tarihi alana müdahalelerden bahsettik. Ee, yeni yapılardan, yeni açılışlardan bahsettik. Bilgisayar e, tabanlı tasarımlardan bahsettik. E, efsanevi Peter Cook e, mimar e, bir açıklama yaptı. Daha doğrusu El çiziminin ya da çizmenin, çizme eyleminin mimarlık üretiminde ya da mimarlık eğitiminde ne kadar hala önemini koruduğuna dair çok fazla açıklama yapılıyor. Yakın zamanda bunların sayısı oldukça arttı. Belki de hani bu kadar fazla bilgisayar tabanlı tasarıma kayıldığı bir zamanda çizimin ve çizimsel ifadenin yeniden bu anlamda ziyaret edilmesi ve deşilmesi aslında sürpriz olmasa gerek öyle düşünülebilir. Bilgisayar her şeyi doğru yapar ama mimarlar için yanlış yapmanın da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum diyor Peter Cook. Ve çizimin mimarların öğrenmelerini, iletişim kurmalarını ve deneyler yapmalarını sağladığından bahsediyor. Zaten kendisinin de çizim üzerine oldukça fazla kitabı var. Arşigram döneminden yani 60'ların efsanevi mimarlık fanzini olup daha sonradan da o dönemin avantgard bütün mimari fikirlerinin belki de iten kuvvetlerinden bir tanesi haline gelmiş olan o fanzinin de yaratıcılarından bir tanesi Peter Cook. O zamandan beri de çizimli oldukça haşır neşir. Ama hem böyle efsanevi karakterlerden hem de Çağdaş e, yeni mimarlardan ve tasarım alanı içerisinde pek çok insan çizimle alakalı yeniden bu fikirleri gündeme getiriyor. Bunları da takip etmek oldukça ilginç oluyor. Bir ara verelim e, sonra devam edelim istersen. Aradan önce ufak da bir hatırlatma. Hı. Peter Cook'un çizimlerini ailecek çok seviyoruz. <gülüyor> Berlin'e yol düşebilecek olan yakın zamandaki sevgili Açık Radyo dinleyicileri halen kendisinin retrospektif sergisi. Çoban Foundation'da devam ediyor. Şubat ortasına kadar gidip görmelerini de önerelim. Gülü gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum. Aç penceresi ana Gözün demeri, sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli. Ana babam ama kaçın kurası bu ne baş belası? Ceresi aradı her yerine bayılıyorum yavrum baban neredi nereden bu kaşın gözün temeli sana neler temeli ay seni çıtır çıtır yemeli ana babam aman kaçın kurası bu ne baş belası bu gönlü kirası ana babam aman kaçın kurası bu ne baş belası, Merhaba, Açık Mimarlık Programı'ndasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenkdereli. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Ve Barış'ın seçtiği Güzel Sezen su parçasını Barış'a ben geri armağan ediyorum. Nereden bu kaşın gözün temeli diyorum. Ben de Barış'a sana nasip olur inşallah diyorum. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Netekim sergilerden bahsetmekte iken bizi heyecanlandıran bir süreden beri beklediğimiz ve ...önemli tartışma düzenlerine de vesile olmasını ümit ettiğimiz bir sergi açıldı. Onun da Açık Radyo'da, Açık Mimarlık Stüdyoları'nda işlemeye devam edeceğiz. Yakın zaman içinde bu programı takiben. Dayanışma Mimarlığı, mimarlar Odası'nda açıldı. Hayli Kalabalık'ta bir ekibi var. Birkaç katılımcının mimarlık kolektiflerinin birlikte üretilen, dayanışarak... ...oradaki yerlerle birlikte üretilen ve bizim de burada sıklıkla gündeme getirdiğimiz... ...kimi katılımcıları var. Kimileri yeni işler yapan, kimileri önceki işlerine örnekler veren, Plankton Project gibi, Düzyomut Atölyesi gibi çeşitli kolektiflerin, çeşitli mimari ekiplerin, aktivistlerin, düşünürlerin, kent gönüllülerinin, kentlilerin katılımlarıyla birlikte üretmiş oldukları ilginç projeler var. Çok kısa bir süre devam edecek Mimarlı Odası'nda. Karaköy yolu düşenlerinin de Mimarlı Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde izlemelerini öneririm deyip, Kısa bir süre sonra da Açık Radyo'da konuyu katılımcılarıyla birlikte katılacağımızın da ufak bir notunu düşmüş olayım. Bir dedikodu yapayım arada. Ee, geçen gün bir e, vesileyle bir e, maket atölyesini ziyaret ettiğimde e, Cizre'nin Cize'de yapılan TOKİ projesinin maketinin yapıldığını gördüm. E, bu arada ha. yakın zamanda da herhalde e, o projeyle de ilgili daha detaylı şeyler e, görünür olur. E, sonuç olarak bir... ...yıkımdan sonra bir yeniden inşa e, haberi verilmişti devlet tarafından. E, o proje nasıl devam edecek e, onu da göreceğiz ama buna böyle denk gelmek e, bu bilgiye oldukça ilginçti. Açık mimarlık her yerde <gülüyor> evet, bizden <gülüyor> kaçmaz. Arada söyleyen oluyor mimarlık dünyasının Twitter'ı dedikoduları <gülüyor> sizden artık. alıyoruz diye. Keşke olabilse o kadar fazla ama işte e, olamıyor ki her şeyde her şeyde yetişilemiyor değil bir mi? Bir yere kadar... Evet, başka şehirlerden çünkü hani haberlerde e, vereyim istiyorum. Olduk, e, elimizin yettiği kadar, kolumuzun ulaşabildiği kadar ama e, bu konuda e, sizlerin desteğine muhtaçız sevgili dinleyenler. Yani e, fiziksel olarak yakın olunca, daha doğrusu gözler olarak olan gönülden de <gülüyor> ırak oluyor. Bir yerde doğru. E, bir yandan da tabii e, ülkenin e, gündeminde 2017'de yeni Yapı projeleri falan da e, fazlasıyla yer tutacak. E, daha önce tartışılmış olanlar bittiye yazacak. E, bazıları açılacak. E, bazıları açılacak, kullanılmayacak. <gülüyor> bazıları e, belki açılamayacak. Ama e, geçen gün e, dünyanın üstünde e, Google Earth ile dolaşırken... E, <gülüyor> Bu güzel bir hobi. <gülüyor> evet, biraz şeye baktım. E, Ordu Giresun havaalanına baktım. Şöyle yukarıdan. Ondan sonra oradan batıya doğru <gülüyor> Hareket edip İstanbul'daki Üçüncü havalının inşaatına baktım Twitter'dan takip ettim seni. Evet Acayip inanılmaz Yanına da gidip bakmak lazım Çünkü enteresan bir distopya Sahnesi bir filmden Öyle bir distopik filmden bir sahne gibi Olduğundan bahsediliyor Özellikle akşam vakti vinçlerin ışıkları Yandığında orman Daha doğrusu böyle bir peyzajın içerisinden birdenbire onlarca vincin ışığının arasına düşmekten falan bahsediliyor. Aslında gidip görmekte de fayda var. Gidenleriniz olursa, olduk, olur ki yakınından geçiyorsunuzdur. Hala var olan, orada kalmış olan doğal güzellikleri ziyarete gidiyorsunuzdur. Hı. Dönüş yolunda akşama doğru oralarda biraz yavaş geçip fotoğraf çekerseniz bizle de paylaşın. Ayrıca tabii... Şey, süreçleri tam olarak bilmiyorum ama bu nükleer santraller meselesi de muhtemelen ülkenin politik gündemi e, dinginliğe ulaştığında birer e, inşai proje olarak yeniden gündeme düşecektir. Ama tesadüfen yine onlarla doğrudan alakalı olmasa da e, geçen günlerde e, tesadüfen denk geldiğim bir belgeselden bahsetmek istiyorum. Mimarlık alanında oldukça ilgilendiriyor e, bana kalırsa. Aslında şu iki önden bilgiyi vereyim. Çernobil'in... E, e, yani 90'larda herhalde sızdırmıştı. Hatam varsa bir sonraki programda düzeltirim. Ee, reaktörünün üstü daha yeni kapatıldı tamamen. Geçen e, aylar içerisinde bunun haberini belki takip etmişsinizdir. Ee, tabii ki üstü kapatıldı ama... Zemin altındaki sızıntıların hala devam etmediği ya da bir şeyleri karışıp karışmadığından kimsenin haberi yok. Fukushima'daki sızıntı devam ediyor denize, okyanusa. Onun etkilerini yakın zamanda göreceğiz. Ama aynı zamanda bütün çevresindeki nükleer zehirlenme dolayısıyla bitkiler ve çöplerin daha doğrusu çevresindeki bütün... Canlıların bir şekilde bitkilerin e, toplanıp böyle poşetleri konulduğunu falan görmüşsünüzdür. E, onların depolanması da büyük bir problem. Onlar ne olacak? Kimsenin e, haberi yani kimse e, bilmiyor tam olarak. Ama... Bu e, ayrı bir iş kolu bu arada. Tabii. Oldu dünyada. Tüm bu atıkların ve yok edilmesi gereken, depolanması gerekenlere hizmet sağlayıcılar gibi. Ya, o röportajı yapamadım ama İzmir'de e, bir arkadaşım... Çernoyldeki bu projenin mimari sürecinde bulunmuştu. Onunla röportajı Bilginç. yapamadım Evet yani Türkiye'deki bir inşaat firması mimari şeylerini yapıyordu ve tercih sunmuşlar Ne hani gitmek ister misiniz ya da Türkiye'de mi kalmak isterseniz gibi falan Onun da ilginç detayları vardı. Ama bir yandan da e, sadece felaketler ya da daha doğrusu doğal afetler ya da beklenmedik saldırılar işte yok terörist ataklar falan e, nükleer santrallerin tehlikesini oluşturmuyor. E, buradan çıkacak olan e, nükleer atığın da kendisi esas bir problem. Bununla ilgili Amerika'da bir pilot proje var. E, Waste Isolation Pilot Plant e, adıyla geçiyor. Yani atık e, izolasyonu pilot proje. Ne denir buna fabrikası mı e, tesisi de, denilebilir. E, burada yaptıkları şey Amerika'nın dört bir tarafından e, gelen nükleer atıkları e, aslında böyle bir e, tuz madeninin üzerine oturmuş durumda bütün bu e, yapı. E, bunun içerisinde e, yerin 700 metre altında daha doğrusu 700 metreye varan bir ne kadar gidiyor bu maden. ...bunun içerisinde izole etmeye çalışmak. Ama bu projeyi yaparlarken... ...bir de tabii şöyle bir şey de düşünülüyor. Tamam, hani... ...biz bunu bugün burada depoluyoruz. Ve üretilen atığın... ...çok küçük bir kısmı sadece burada depolanabiliyor ...bu arada ve sadece Amerika ile alakalı bir yer. Bunu da hatırlatalım. Yani dünyanın dört tarafından nükleer atık üretiliyor. Ama bu... Tehlikeli maddenin yarılanma süresi göz önüne alındığında e, yani 250 bin yıldan bahsediyor. Yani. 250 bin altı <gülüyor> evet. basamaklı evet, e, bir sayıdan bahsediyoruz. Evet ve düşündüğümüz zamanda e, 13 bin yıl öncesinde e, neler olduğunu aslında insan bilmiyor tam olarak. E, ve şöyle bir projeksiyon yapmışlar. Yani biz bugün nasıl Mısır, Mısır piramitlerine e, bir bilinmez olarak keşfedilecek bir şey olarak bakıyorsak e, bundan 5000 bin altı bin 7 bin yıl 10 bin yıl sonra 12 bin yıl sonra dünya üstünde yaşayan insanlar ya da farklı senaryolar üretilmiş işte uzaya gitmiş ve uzaydan geri dönen insanlar vesaire bu çok yani dünya üstündeki bütün canlı hayatı için çok tehlikeli bu atığın bir şekilde dünya üstünün yayılmasına nasıl sebep olmazlar bunun nasıl farkında olurlar. 10.000 bin sene sonrasına nasıl bir tehlike işareti bırakırsanız insanlar burada buraya gelmeyelim e, bu, bu, ya da burada bir kazı yapmayalım e, başımıza bir şey gelebilir derler e, diye senaryo üretilmiş durumda. Bununla ilgili de PBS'de e, yani arayıp bulabilirsiniz. PBS'in belgesel serilerinden bir tanesinde e, güzel bir özet belgesel var. E, i̇zlemek oldukça eğlenceli çünkü şeylerden falan bahsediyor işte otonom. E, kazma robotları e, yerin altından e, bu alanı bulurlarsa ne olacak işte insanlar buradaki işaretleri bir hazinenin varlığına e, işaret eden şeyler olarak yorumlayıp eğer gelip burayı kazarlarsa ne olacak e, ya da işte dediğim gibi robotlar e, kendi programlarının dışına çıkıp özelliklerini ilan ettiklerinde birdenbire hani bu alana da saldırırlarsa ne olacak falan gibi. Belki de NASA'nın <gülüyor> bu uzaydaki başka akıllı canlıların varlığına dair mesaj bırakma sistemleriyle işbirliğinde yeni bir şifreli mesaj üzerine mi çalışıyor? Aynen onlardan bahsediyor zaten işte SETI projesinden nasıl faydalanıyor hmm. Voyager 1 ile uzaya gönderilen mesajın... İşte ondan etkileniyor benzer bir şekilde mimarlar da işin içinde devrede aslında benim de ilgimi çeken kısmı oydu çünkü görselleştirmeler oldukça ilginç hani nasıl bir şey inşa edersiniz de bu korku tehlike ve yaklaşma mesajını dillere ve kültürlere bağlı kalmadan verir bununla ilgili de mimarlığın yorumu vardı oldukça ilginç bir mesele ve çok gerçek bir mesele Türkiye'yi de ilgilendiren bir mesele. Güzel. Değil mi? Güzel. <gülüyor> evet, evet. Uzun süre güzel notlar biriktirmişsin Cenk. Benim de aklım çıktı. Bir an şuna gitti. Ama o başka programın konusu olsun diye bir not bırakayım. Ram Kolas geçenlerde şey demişti. Bugün... Ve 90'lı yıllardan beri o kadar şehir meseleleri üzerine konuşuyoruz ki... ...infrastrüktürler, tesisler, Hı -hı. eskiden yapı olarak görmediklerimiz... ...kendi şehirlerini ve kendi organizasyonlarını oluşturmaya başladı... ...ve bunu gözden kaçırıyoruz demişti. Hı -hı. Havaalanlarından bahsettin, üzerine nükleer santrallerden bahsettin. Tüm bunlar nasıl bir dünya, nasıl bir şehir tanımlamaya başlayacak yakın zaman içinde... ...ufacıkta benim başka bir konudan gelen notum olsun ileriki programlara... Konuşmaya devam edeceğiz. Açık Mimarlık Programı'nı dinlediniz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Aköy.